İtibar mıdır? e boğaz, hep, et ve kemik başka bir şey değil. İslam'da ise tamam et ve kemik var. Et ve kemiğe yönelik ahkam söylerim. Ama insan temelde e. Diğer varlıklarla ortaklık arz eden et ve kemikler öteye, diğer varlıklarla ortak yönü olmayan bir yönü vardır. Aha ondan dolayı insandır. Aha razım dediği gibi. Bu kitap bununla uğraşıyor. 2000 sayfa. Ondan sonra batıda mesela ruh hakkında ne deniyor? İnsan ruhtur, ceset değildir. Ne deniyor? Amerika'da ne denmiş mesela? Bazı insaflılar çıkmış yani. O. Ondan sonra ve İslam'da peki ulema ne söylüyor? Ebu Zehran Ezer'de yapmış olduğu bir konuşmayı almış adam, mesela Şeyh Muhammed Bekid vardı, Hanefi alimdi, çok kuvvetli alemdi İşte bir ikinci oralarında var. Onda, onların efendim, ruhun varlığı, ruhun efendim yani insandaki değer ve kıymeti üzerine vermiş olduğu fetvaları, suretleri vesaire almış. Bütün mesele budur işte. Bütün mesele budur. Materyalizm, anti-materyalizm. Anti-materyalizm sensin benim yani. Amma. senin bütün düşüncelerin hep insanın ruh tarafını baz alarak peki söyleniyor. Eee bu noktada eğer insanı ha, beden artı ruhtan oluşmuş lazım dediği gibi bir varlık olduğunu anladın, tamam mı? Her şeyi bitireceksin Allah'ın izniyle. Ama ve lakin e, sen de e, gavur gibi ben de Hristiyan gibi, Yahudi gibi insan sadece yer içer, pisler gider, o kadar arar. Bir çuldur, bir çaputtur, bir kösele gibi bir şeydir dedim, bittin. Sen bir farkın yok <gülüyor> El insan, e, ruhun, la <gülüyor> Bu kitap Mısır kitabı işte ne olmuşsa gelmiş işte Suriye'ye. Ee, yazarı bir Mısırlı zat. Hatta meşhur Mısır'ın şairi var, Ahmet çok güçlü bir şahidi. Ahmet Şevki'nde buna bir takviz vermiş. El doktor diyor, Raouf e, Abir diyebilecek. Üstaz bir küllet-i lokum, camet Şems. Mısır'ın en büyük üniversiteden bir tanesi de Ayni Şems Üniversitesidir. Orada hukuk fakültesi doçentiymiş bu adam. Ama ne zaman? Fİİ TARİFİLDE. Şimdi nedir peki? Onu bilmiyorum. Sonra şey yani... E, başta <gülüyor> zati İşte yani e, eski dönemlerde yeni dönemlerde insana bu ruhun ebediliği hani insan ölür etler, kemik gider ama ruh ölmez değil mi? Ruh ezeli değildir. O da hadisler bizim gibi sağdan yaptırmıştır ama ebedidir bir şeyin ezeli olmaklığı, ebedi olmaklığını efendim gerektir ama bir şeyin hadis olmak. Diye, yani Roma meselesi de aynen böyle. Yani son yüzyıl içerisinde diyor, bunun üzerine çok bilini diyor. Ee, nedir peki bunun aslı vasıtları? Sevindim. Şahsen böyle bir kitap ha, bize nasip oldu? Belki yani e, okuma veya bilmem ki belki tercüme ne olur yani ileriki zamanlarda. Ee, oradan sevindim, üzüldüm. Koca bir Şam'da bu kitap hala duruyor o Bir tane var. Ne bir 3 bin suri 60 dolar. Bir bakabilir miyim hocam? Bir bakalım bir <gülüyor> vardı. Bir kitap getirmişti böyle iki bin sayfa falan filan. Gözlerimle görmüştüm falan filan. Aa bu bile büyük bir kıymettir, değerdir. Onun için yani zannetmeyin ki bu az bir şeydir bu. Yani şunu görmeniz, bunun fotoğrafını bile çekmeniz, ileriki zamanlar için sizin için büyük bir değer kaynağıdır. Keşke vaktim olsa da hep böyle efendim yani e, ilerleyen zamanlarda hatırladığım zaman bana kıvanç verecek olan kitapları seyretsem. Divan Lugat Türk mesela Ali Emir Efendi buldu bunu, ondan sonra... Türkistan'dan geldi heyet. O şey Kaşkarlı Mahmud'un kitabı. Türkistanlıydı. Türkistan'ın ilim heyeti geldi 1935'lerde. Millet Kütüphanesi'nde efendim şey Divanlûg Türk efenin masanın ortasına koydular. Gelen heyet böyle lûgût divanlûg dedi. böyle. Lebbeyk Allahumme lebbeyk der gibi. Oradan geliyorlar buraya. Yani ilim ve kitap böyle bir değer gördü ecdatta senin sen ne ki Ali Emir efendi ne yoksulluklarla o kitabı aldı, yoksa kitap belki bugünler ne olacak Allah bilir. Ki Macaristan duydu onu, 36 altın verdi, şaka, no, 36 altın verdi, verin o kitabı bize diye vesaire falan. Ali Emir efendi 30 bin liraya aldı onu. O da yetmedi maaşı, oradan, buradan, dilen bilen, donunu sattı da bundan sonra kitabı aldı burada kalsın diye. Kim bak, peki gitti, baktık o kitaba. Türk dilinin ilk efendim lügatı bu. <gülüyor> Kültür Bakanı'nın dört citaline bastonu şu kalınlıkta, Divan-ı Türk diye. Ama Elmalı El Hamdiyezer Efendi birinci cildin orada bir kelime kullanıyor, ee, başında. Eben diyor ki, Divan-ı Türk'te bu kelime şu manaya gelir diyor. Şimdi diyor ki, hocam ne yapacağım ben bunu? Yani sen peki yani e, gereksiz olduğunu yani anladın, Elmalı Hamdiyezer Efendi ise gerekli olduğunu anlayarak oradan referans veriyor. Ne olacak bu şey Halil. Böyle gidiyorsun, gidiyon, adam gidiyon, gidiyon, gidiyor. Çok şey duyuyorsun, okuyorsun, biliyon vesaire. Ondan sonra yeni bir gerçek öğreniyorsun, yeni bir hakikat öğreniyorsun. Bakıyorsun ki hala olduğu yere sayırsın. <gülüyor> bu kadar ilme rağmen gene mesela yani gözünün alışın olmadığı veyahut da kulağın ve kafanın alışın olmadığı bir takım gerçekler duyuyorsun olan birsin. Ben de bir şey bildiğimi zannedirim. Yazıklar olsun bana falan filan diyorsun bize. Hep böyle. Evet. Şimdi en sonda dedi ki, eee, Razi, eee, bu yaratkara beni adamın hani o şey, eee, bu da kelam demişti. Yani, enmen arafa şey, yani bir şey bilen insan var ya. Fihime en yagiz am tarihi gayri kebne, arafa biz alık şeyi ya, bir şeyi bildi Ondan sonra sen bildiğin şeyi ya, e, başkasına aktarabilecek kabiliyetim vardır. Ev yapdiro ala, gücün yoktur. Ev yapdiro ala, riapdira ala ada tariif ya bildiğin şeyi başkasına anlatabilecek gücün ve kuvvetim vardır dedi. Bildiğin şeyi, insanoğlu bildiği şeyi ya başkasına anlatamaz, ya da anlatabilir dedi. Onlar da e, evde mi kalmıştık? Emmel kısmı evvelde mi kalmıştık? Neyse, el evvelde okuyorum şimdi. Şimdi emmel evvelin insan dedi, bildiği şeyi başkasına ya anlatamaz, ya anlatamaz, bu şıkkı izah edelim dedi. Evve bu var ya, hâlu cümletil hayvanâti, bütün hayvanların e, durumu, karakteri bu, suvel insani. İnsan dışında bütün canların peki karakterleri bu. Eee bu çünkü e, iza hasalati batiniha hayvanın mesela e, karnında diyelim e, elemun ve ev lezzetun hayvan iç dünyasında bir elem olsa bir lezzet olsa feinna ta'zu an tarifik gayriyyati'l galahwal tarifen dammen vafiyan bak kurtardı şimdi Hayvan da mesela şey yapıyor. İçinde mesela e, acı ve lezzet olduğu zaman bunu anlatabiliyor hayvan. Değil mi? Ağlıyor icabında, gidip acık miyav, miyav diye vesaire ama gazi diyor ki tarifen tammen vafiyen. Aha şimdi bir şey hayvanları. Değil mi? İnsan işte konuşma suretiyle aha bura mı ağrıyor, aha şura mı ağrıyor, ay kalbim, ay ciğerim, ay midem vesaire. Hayvan bunu diyemez. Hayvan sadece Miaw, miaw der ondan sonra yavrusunu arar, bilmem neyi arar vesaire falan, aha bu kadar. Bu şimdi tarifi tam vafi midir bu? Değildir. Onun için dedi ki, insan de şey varlık dedi, içindeki dedi, elem ve lezzeti ya anlatmaktan aciz kalır ki bu? Peki hayvanlara has bir özellektir. Ve ammel kıs-mü sani. İkincisi ise, ve diyelim mesela, bir, ee, Varlık mesela içindeki hissi başkasına anlatabilir ki tabi insanı bu varlıkta insandır. Neyin o mümkün insan insana mümkündür <gülüyor> ne? Tarifi gayriyi başkasını anlatması. Külla ma her mesela bildiği şeyi baba Va kafaa her mutali olduğu şeyi ondan sonra ahya tabiiyi tamam mı? Hafslasını almış olduğu, kafasını almış olduğu, ihata ettiği her şeyi ne yapar başkasını anlatmaya? kabiliyeti vardır Evet. yekun kadiren ala hazal nev'i min't ta'rif insan bu türlü efendim yani bir anlatıma muktedirdir ki huvel hu muradu bi peki bu da huvel muradu bi insana şimdi natık olmasından maksat da budur bazı biraz farklı bir şey şeyittir buna mantıkta mel insanu insan nedir hayvanın natık Ondan sodemettir o. Natık yani böyle ağızla konuşmak falan filan manası vermiyordu bizim Sadat Dinozu ona. Yani, e, gerçi o da ayırıyor. Gerçi o da ayırıyor ama şey bu daha iyi ayırıyor. Ama şimdi razinin yukarıdakine, bu, hem bu arada verdiği ters düştü. Yani mantık doğru çıktı. İnsan yani idrak ve şuur sahibi olan canlı bir varlıktır. O natıkana mantıkta idrak ve şuur sahibi diye mana verir, ondan sonra. E şimdi Razi burada diyor ki, konuşma, insanın yani konuşucu olması da budur. Halbuki bu mana değil, yukarıda verdiği mana tutsaydı, çünkü daha önceki derste ne? Akıl dedi, değil mi? O kadar. Razi burada şeye düştü, evet. وَبِعَزَ الْبَيَّانِۜ Bak bu ifade gücüyle, bu ifade gücüyle zahara, ortaya çıktı, اَمْنَ insanın الْاَخْرَسَ Peki dilsiz olan insan var ya, dili olmayan insan dahil Fiyadet da dahi bu özelliğe de dahildir yani tamam mı o da yani şeydir e, içinde hissetmiş olduğu şeyi başkasını anlatabilecek e, yani yeteneklidir. Leen <gülüyor> çünkü akras var ya dilsiz ve in aciz an tarifi gayri mafik kalbi bir <gülüyor> tarik lisanı her ne kadar kalbindeki, dıştaki insana diliyle anlatmaktan acizse de fe inna hu yümkünuhu zalike. Ancak peki o bunu anlatır, bir tarik il işareti, yani işaret yolu. işte mesela dizi olan ne yapıyor böyle, böyle böyle böyle böyle böyle, televizyonda gösteriyor haberlerde, kadın da böyle işte televizyon dibinde, aynen seni gibi anlıyor, aynen seni gibi anlıyor bir tarikil işareti ve bir tarikil kitabeti ne yapar mesela yazı yazmak suretiyle, sizler ne yapar peki, gene yani derdini anlatır ve gayri hima bir başka bir şey mesela dokunmakla, şimdi mesela amalak Kur'an okuyor, kabartma Kur'an mesela, parmaklarla dokunuyor mesela, ha, gidiyor mesela, e, ondan sonra diyelim işte e, salt çalıyor icabında, ork or çalıyor mesela vesaire falan, parmaklar yani neredeyse gözden aşağı değil. ...görüp de yapabileceğin şeyi icabında bir yani birçok bir çoğunu parmaklar icabında yapabiliyor. Ama hocam şimdi biz bunlar kendi cinsimiz insanlar için yani aynanlarla kendileriyle iletişim aynı yetişimi sağlayabiliyorlar. Yine tefekkür hocam kafa düşündüğüm. Bu da şey şimdi yani şey, dilsiz insanın farkı var <gülüyor> burada. Yani sonra dilsin ne diyeceksin peki, dilsizde mesela şey yok, tarifi tam vafi yok. Yok ama gene hayvandan ileri seviyede ne yapar mesela ver mesela ha böyle böyle böyle böyle böyle yapar icabında vesaire. Ondan sonra veya da der mesela ha icabında vesaire falan. Gene hayvandan yani birkaç gömlek daha ilerisi o. Evet. Ancak insan hayvanlar da eğitimle yani çok şeyleri yapabiliyor tabi. Mesela karnı acıktığı, acıktığı zaman, ona bir takım egzersizler göstermek suretiyle karnın acıkmasını bildirmesi öğretilirse, hayvan ne yapıyor Kedi mesela kagası geliyor evde, hayvan başlıyor, miyav, miyav, kapıya atlıyor falan filan, bilmem ne falan filan, bırak beni yahu diyor. Falan. Hocam Avrupa'da kırmızı ışıda duruyormuş. Gittere gittiğin zaman köpek yarışı vardı. Böyle engelli mengelli, boru içinden geçme, çuvalın içerisine gidip o, o, öbür taraftan delikten çekme, bilmem ne var. Bıraklar köpekleri. Onlar nasıl atlıyorlar, nasıl yapıyorlar falan filan. Hayvan hop şşşt yukarıdan, bilmem ne yapıyor, barfet çekiyor. Önüne. Oradan bir sütlüyor, güm, öbür taraftan içerisine geliyor. Oradan hop çıkıyor, oradan Haydi bakalım falan filan, filan. Ondan sonra yarışmayı bitiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Hemen ondan sonra getirdiler böyle bir tas şarap. Ondan sonra ne koyarlar Şarabı da işte hayvanı. Hayvanı bile yoldan çıkarmışlar ya. Hayvanlar haram mı hocam? bay yine hiç Öbür hayvanlar dışı. O 18 milyon lupusu var. 22 milyon köpek var orada. ولا يدخل فيه ancak buraya girmiyor ne el o papağan buraya girmez. Yani papağan da pek şey yapıyor Ondan sonra anlatıyor bir şeyler bir şeyler vesaire. Le'enne o ve en kadara ala ta'rifatin qalileh. Azdolusun mesela bir takım hissettiği şeyleri anlatmaya gücü yetiyorsa da fela kudrate lehu. Hayvanın gücü kuvveti yoktur ala ta'rifi cemil ahvalih. Bütün halleri anlatmaya ala sebil kemal ve tamamı. Tamam mı? Aha, yani mükemmel tarzda tam bir şekilde hayvan hissettiğini anlatmaya kadir değildir. Harunur Reşid'in kendinden rifayı söylüyor sohbetlerde, Harunur Reşid'in mesela papağanı vardı. Yasin okuyorsun yanında hayvan, aynen senin okuduğun gibi, meharcı hurufuna, tecvidine, e, riayetle ay Yasin'i aynen sana okuyor hayvan. Hocam şunu sorabiliriz, yani birisi onun yanında okuduğu zaman papağan yanlış burası diye hocalık yapabiliyor mu? düşünce yok. Yok. İşte. Yok. Bütün işine tefekkür beyin kafa Aynen. düşünceye gidiyor. Hayvanın da yaptığı bazı şeyleri ben yapıyorum mesela. Ufakken kuş taşıyla kuş vurdum çocuktum. Derdik bir sığırcık kuşu vardı. Onu taklit mi yapardım? Gelirdi ama Pat diye vurdum yakalardım onu. Mesela. O da benim yaptığım bazı şeyleri mesela yapıyor. A papağanda da olduğu gibi. Ha böyle şeyler geri okumuştum adamı ölenin eşek kurtardı birisiyle dövüşüyormuş eşeğin sahibi bu hayvan bakıyor böyle bizim şey efendim e, e, sahibim nazar daha yiyecek ondan sonra boğuşurlarken yerde eşek sahibini yere yatırıyor bir adam falan eşek bir gülüyor üsttekini tekme tokat bir giriyor ondan sonra eşek şeyi öldürdü üstteki adam öldürdü gene yaptı hayvan yapacağını ama bu yani tarif tam vafi değil o nevela işte istisnay olarak efendim yani o hayvana öyle bir iyilik kabiliyeti vermiştir. Vasallisuka üçüncü nedir? de bir peki. Şimdi burada efendim üçüncü bir şey var olarak e, Keramna beni Adem'de e yukarıda efendim haduha dedi e, İbn Abbas'tan Meimun ibni Mehran'ın rivayeti vardı. İbn Abbas diyor ki bütün hayvanlar e, ağzıyla ile ye yemek yer, Adem oğlu ise eliyle yemek yer demişti. Peki. Sonra ikinci kademede daimam dahakın e, insanı tekrimini, şerefini bahseden bir şey vardı, yaklaşımı. Allahu Teala insanı konuşma kabiliyeti verdi. Temyiz yani doğruyu eğriden, e, zararlıyı faydalıdan ayırma efendim kabiliyeti verdi dahak. Şimdi üç, peki. Ona kerremna bi Adem yani Allahu Teala nasıl peki yani Adem oluna eee tekrimde bulunmuştur, şereflendirmiştir onu. Onun efenem yani farklı farklı izahlarını anlatıyor. Üçüncü kademede kale ata. Ata binib Rabah dedi ki: "Bi imditad el insanın boynunun dik olmasıyla insana Allahu Teala şeref vermiştir." Yani siz razıdık ki velak en nazil kelam gayrutanmi. Bu söz eksik kaldı diyor. Niye yeler eşyara, ağaçlar etvali imkânatı insani. Ağaçların mesela dik boyunları mesela insandan daha uzundur. Zürafa desen gene herkese daha uzundur olmadı diyor, atabine diyor. Hani oldu ama eksik kaldı diyor. Onun için diyor ki, بَلْ an اَنْ يُشْتَرَطَ Bu, imtidâdül kâmede bir şeyin şart koşulması lazım. Ne o? Şartın, bir şartın orada olması lazım. طولül <gülüyor> evet. insanın boynu diktir, uzundur. مع استقمال لِقُوَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْقُوَّةِ الْحِسِّيَّةِ وَالْحَرَكِيَّةِ Gerek akli, güç ve kuvvetler, gerekse duysal güç ve kuvvetler, fiziksel hareketler olmak şartıyla. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Zürafada akıl yok ondan sonra, ağaçta mesela yani şey yok, yani hissi bizim kuvvetlerimiz vesaire yok. Bunlarla beraber intidadır kâhme denirse o zaman tamamdır, oldu. Demek ki burada ne anlaşılır, ilimde usulşüdür. eğer birisi bir söz söylemişse tamam mı, o sözü doğruya yorumlama e, alternatifi çaresi varsa onu kullanacaksın Adem. Eğer efendim yani yok efendim kurtarma imkanı varken hadi ya öyle şey mi olur falan filan hadi hurra saldır oraya bilmem ne bu olmaz. Yani ata bir raba insanın peki yani akıl sahibi marif olduğunu bilemeyecek kadar cahil değil. Tamam mı? Onun için yani adam söylemese bile adamın kafasına ve ruhuna gireceksin. Onu söyleyebileceğini sen söyleyeceksin. Bir de bu var. Yani burada şimdi ben, ben ben mesela bir şey söyleyeyim, sen alıyorsun bunu diyorsun ki hoca bugün işte böyle böyle şey ama saçma diyorsun vesaire. Ya şöyle bir önce bir dür, dur, bir düşün ondan sonra. Eğer benim sözümün doğruya hamli mümkün ise, tamam mı, ha hoca mümkündür ki yani bunu şu manada, şu efendim yani bazda söylemiştir, kurtarma çalsana beni. Yok sen bu mal bulmuş mağribi gibi ondan sarıtan hoca böyle şeyde vur gözünün üstüne. Şimdi Hı. öyle oldu şey yani. Ee. Ortalık. ''Ve salisluha'' tamam bu. ''Ve otulka ma'a istikmâle kuvveti'l-akliyeti ve'l-kuve'l-hissiyyeti ve'l-harakiyyeti ve rabiyuha'' ''Ve lekad kerramnâ beni Âdem'e'' ''Biz Âdem çok mümtaz ve şerefli kıldık.'' Burada peki dördüncü tefsir nedir? ''Kâle'' demiş mesela diyen zat, bir hoşnun sureti'' allah Teala insana çok tatlı bir suret vermiştir.'' diyor ondan sonra yani e, görüntü yönüyle Allahu Teala insana çok tatlı bir görüntü vermiştir. O delilu aleyhin bu efendim yani görüşü ortaya koyan zat diyor ki buna efendim yani tekrimin efendim işi ise izab budur. Delilim işte nedir Kavliu Teala wasallallahu küm fahehsen nasulallahu küm evet. Ondan sonra fe Allah size şekil verdi de fa ahsana suvarakum sizin değerli suretleriniz Allah ne kadar güzel yaptı ya. Lima zekerallahu Teala khilkatel insani evet. Evet. Lemma zekerallahu Teala Hkat insani <Gülüşmeler> Allahu Teala ne zaman ki insanın peki e, yaratılışını zikretti Kale dedi ki Fete b Allahu ahsensenul ha değil mi? Fe <Gülüyor> tebarakallahu. Allahu Teala nedir peki? Eee noksan sıfatlardan münezzehdir. Ahsenul <gülüyor> khaliqin. Yaratanların peki, e. yaratanların peki en güzeli. Yani en güzel yaratan demek oluyor. Yani en güzel şekil verip yaratan demek oluyor. Bak bu ayetler gör. Ve yine efendim Cenab-ı Hak ne diyor? Sibgha Allah. Ve men ahsunu min Allah sibgha. Sibgha Allah işte. Bu Allah'ın boyasıdır diyor cana bak. Ama nehsunum illa sıbka. Burası Allah'ın boyasından daha güzel olan kim? Boyadan mı? Tamam mı? Görüntü vesaire. Adamın adamın yani verdiği şey yani görüşü zayıf bile olsa, tamam mı? Delillere bak ya. Adam ni ne, ne, ne yapıyor? Yani bir anda şu mesele, wa la beni Adem'e den murat nedir suratü insani anlamak için. Kur'an'ın bütün ayetlerine ne kadar güçlü vakıf olacaksın ki, o anda küt ondan sonra diyeceksin ki işte, suretinin insandır yani buradan murat. Bunu bilgisayar yapamaz bunu. Yani buradan da adamların Kur'an'a nedenle vakıf olduğunu gösteriyor. Hem lafzına sahipler hem de manasına sahipler. Adam bir şey söylese, tenkide dediyse, söylemiş olduğu şeyin doğruna dair üç tane ayet getiriyor adam. Ne yapacaksın şimdi sen? Tıkandın kaldın. Peki öbür tarafta ha Yukarıda mesela söylenenler icabında, akıl mesela baz alındığı takdirde, insan mükerremdir değil mi? O, o da diyor ki mesela Allahu Teala ye'akilûn diyor, ta'akilûn diyor peki, sürekli insan aklını اِنِّ فِي ذَارِكَ لِعِوْرَةً لِعِوْلَ diye mesela, e, aklı baz alıyor. Dolayısıyla akıl nedir peki insanın şeysidir, e, yani, mükerrem kılınmasının gerekçesi dese, o da akıldan. İşte Kur'an'ın böyle bir özelliği var arkadaş. Şimdi konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Bir tane ayet yok. Ve ben İslam verim insanlara. Onun için hafızlık şart. Tamam mı? Hafızlık farz-ı ayin diye isim geliyor. Manasına da bu kufiyet tamam mı? Farz-ı Eğer bu davada çalışacaksan. Yoksa bu eksikliğin ruhunda hisset. Ve ite, peki şimdi bu adam diyor ki yani bi husn sure değil mi? İnsanın mükerrem kılınmasının şeysi, gerekçesi. ''Ve inşite'' eğer dilersen ''Fete emmel'' düşün mesela ''Uzven vahide min aday insan'' İnsanın mesela organlarından bir organ düşün diyor. Ne o? ''Ve el aynu'' mesela. Mesela göz, al bakalım bir gözü ele. ''Fechalaka'l hadekate'' allah Teala ne yaptı? Göz bebeğini yarattı. Tamam mı? ''Sevda'' Peki allah Teala göz ve beyni ne yaptı? Siyah yarattı. hatta ahata bizalike sevâdi. Sonra peki bu gözü çerçeveledi. Beyâd-el ayni. Gözün beyazıyla ne yaptı? Gözün efendim yani o siyahına böyle Cenab-ı Hak bir kılıf çekti. hatta ahata bizalike sevâdi. Sonra peki beyazın üzerine efendim bir hudud çekti. Sevâd-el eşvâri. Kirpik diplerinin beyazlığıyla bir şey çekti. Bir hat e, kir, kirpik diplerinin siyahlığı ile çekti. O, şeye, o beyaz mıntıkaya, gözün beyazına. Sümme ahata bizzalike sevvadi. Sonra peki kirpiklerin efendim, kökbe, siyahlıklarının üzerine de beyadal ejfani, göz kapaklarını çekti Allah. Sümme halaka fevka beyadal cufni. Ondan sonra göz kapaklarının beyazlığının üzerinde Allah çekti. Sevvader hacibeyni, kaşların siyahlığını çekti. Sümme halaka fevka zhalike sevvadi. Bunda şöyle örnekler çok fazla. Şimdi ne yaptı? Hacı Zihni Efendi'nin yazdığına yükleme yaptı. Tamam mı? Gelirken efendim bir kitaptan bahsetti bana bir talebe. Hocam dedi, İbn-i Rüşd'ün ad-darûrî münassâhû ve nehû diye bir kitabı var. Yani bir insanın sarf ve bir bilmesi zaruri olacak olan miktar nedir? Böyle bir kitap mı i̇bn Rüşd. Hocam dedi, bunun neşetler dedi vesaire falan filan. Nerede dedim o kitap dedim ondan sonra, işte ben ta Memmer'deki yayın evinde hemen Allah sana ne kadar para, şu kadar verdim bana ondan sonra derhal git o kitap bul dedim ondan sonra. Gitti, on, iki tane aldım ondan sonra, bir tane İsmail Paçacı'ya, bir tane gene. Geldi hocam maalesef son bir tane idi onu aldım dedi. Onu aldım, ben de şimdi aldım. Tahkikli neşemi yapmışlar şeyin efendi İbn-i Nahiv'den zaruri miktar ne kadardır? Ne kadar sarfı nahiden bellersen yani, işi idare edersin, üzerine yazmış mesela. Çok güzel. Şimdi bu bağlamda, bak bu çizgide, şu mantık doğru mu değil mi? Hep böyle tekit ediliyoruz. E ya işte, sarf-ı var zaten işte, iman ve İslam'ın gerçeklerini anlatmaya hizmet etmek için öğrenecekler o kadar. Yoksa bildin, orada kaldın, Ya o zaman gözüne girsin o ilimler. Vakamı suha peki bir beşincisi bir beşincisi nedir peki var ya kerramla beni ademede Allahu Teala'nın insanı müşerref ve mükerrem kılmasının bir beşinci izahini yapıyorlar. Galiba doğum ulamadan bir tanesi diyor ki beni kerramatil ademiyi bak adem olunun var ya üstünlüklerindendir diyor. Allah'ın insana verip de başka varlıklara vermediği özelliklerinin ne o? dan atahu Allahu al Allah insana yazı yazma kabiliyeti verdiyor, tamam mı? Var mı başka varlıkta yaz yazmak? Yoktur. Şeyde mantıkta mesela mel insanı, e, insan nedir? Hayvanın natıkın diyoruz. Hayvan natıktır. İşte biz mantık okurken söylemiştim yani artık bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Kim vardı mantıklarını ne bileyim? Başında var mıydınız? Var. Ha. Şimdi demiştim ki orada mesela. Hayvan mesela cinstir, natık mesela faslı gariptir. Cinstir, yani e, ne oluyor? İnsan mesela hayvanın altına giriyor. Hayvan a'an o'a khas. Natık'ın ise, burada gene hayvanın altına gelen bir sürü varlıklar var. Ne oluyor? İnsan netleştirilemedi. Arkadan bir kayıt daha getiriyoruz. Natık'ın, insanı ne yapıyoruz? Netleştiriyoruz. İnsanı insan olmundan ayırıyoruz. Natık'ın mesela idrak ve şuur sahibi. Var mı başka varlıklarda idrak? Yok, öylece tamamdır. Demiştik ki, bu zatidir bunlar. Zâti olanlar, külliyat-ı ilk üç tanesi zatîdir. Cins nevi fasıl, bunlar zatîdir. Bir de aradî olanlar var. Aradî ağam hâsse diye. Şimdi bu ama zatîler, zatiler normalde bir tane olmaz. Birden fazla olabilir. Mesela, insan nedir? Dâhâkim bil tabi, Fıtrat gereği gülen bir varlıktır. Başka var mı fıtrat gereği gülen? O zaman hayvanın daikli diyebilirsin ondan sonra. Ama ulema öyle demedir. Ne bunu söylediler? Peki. Ah, e, niçin peki? <gülüyor> Natık daha yakın düşüyor çünkü. İnsan icabında nedir? Gülmeden mesela durabilir veya hiç gülmeyebilir ama idraksız ve şuursuz olduğu an yoktur. Dolayısıyla o daha ağır basan bir zatî. Sonra mesela, böyle diye ki Nedir insan mesela? Yazı yazmaya kabiliyette olandır. Bu da mesela insanın zatî bir özelliğidir. Çünkü başka varlıklarda yok bu. Ee, dolayısıyla e, onu yapsalara belki o da uzak kaldı şeye insana zenginleyeceğim. Naftikin en ağırlıklı e, insanı ayıran özellik olduğu için onu efendim, örnek veriyorlar. Şimdi düşün ki mesela yani e, bir şey tarif edeceksin. o tarifi e, o, o tarif edeceğin şeyde öyle bir özellik kullanacaksın ki o özellikle sen o varlığı düşündüğün an bir mesela babu tarifat diyordu tarif babam. Muarrif var, muarref var. Tarif eden var, tarif olunan var. Tarif eden nasıl olacak, tarif olunan nasıl olacak? Bu kıyamete kadar bunlar, mühim konular bunlar. Her ilim için geçerli bunlar icabında. Şimdi bir arkadaş var, efendim, e, e, bu, işte, Recep hocanın kursunda usul fıkhı okutuyor, o dersi o üzerine aldı. Bizim Ömer Kelej, mesela her cuma mesela geliyor bana soruyor e, bir şeyler, hocam diyor, o i̇şte şeyde Attaş şöyle bir işte, tabir geçti vesaire falan filan. Daha dün gene sordu. Ondan sonra mantıktan hareketle cevap verdim ona. Tebeddülül mulki en nazar bin mezzet tebeddülü diyor. Bu ne demek diyor. Mullah Şeref kullanıyor bunu. İşte mantığın himmetiyle ondan sonra başta Mevla'nın yardımıyla cevap verebildim. Dedim ona bak burada işte bak bunları, ben, mantığa değil bunlar. Hep mantık kavramları konuşuyor. Devredeyim yapıyor vesaire falan Şimdi yani e, mantık, eşit de olur. Hiç sana faydası olmasa e, okuyacağın kitaplarda ulemanın kullanmış olduğu terimleri anlamakta sana faydası oluyor ve sen tıpış tıpış tıpış tıpış yürüyebiliyorsun. Ve böyle türlü oldun mu? Oturmuşsun böyle işte buzluca markasından adam seyrediyorsun. Böyle değil Ama yeni yazı usulü böyle şeyler yok. Yani binde bir gelir, o da en nakas diye gelir, o kadar bitti. Ötesi yok. Ama mantıkla eşyanın nakatini anlamak çok daha disiplinli oluyor. Neyin neyin kapsamına giriyor, neyin neyin kapsamına girmez. Ondan sonra kapsama girmek ne demektir, girmemek ne demektir, girsen ne olur, girmesen ne olur, bilmem ne, kavramlar arası yani ilişkiler, ee, ki kavramlar ya müsaavat vardır, ya mübâinat vardır, ya umu husumutlak vardır, ya umu husumun vardır mesela. Bunlar acayip şeyler, bunlar harika şeyler. Bunlar ne cici şeyler, alel! tahkikül <gülüyor> الْكَلَامِۜ Peki, ee, şimdi, dedi ki burada, e, fukaha'dan bir tanesi, ulamadan bir tanesi, Allahu u Teala'nın insana mesela yazıyı öğretmesi de, Âdemoğlu'nun saygı olmuş olduğu keramattandır, üstünlüklerdendir dedi. Şimdi bu sözün diyor içi düşüdüm diyor razı. Enle ilmellezik yaktırılı insan bir ilim ki insan ne oluyor, takat getiriyor neye? Allah istinbatihi. Ondan sonra onu elde etmeye, elde insan elde etmeye takat getirmiş olan ilim var ya. Yeküne kâliyle. Bu azdır bu. Mesela sen ne yaptın? Bir şey öğrendin değil mi? Ondan sonra e, e, uğraşınca da bir şey öğrenmeyeceğim onda. Bu azdır diyor. Bu ilim az bir şey ifade eder. Ama ama ise insan ilmen, bir insan mesela bir ilmi ne yapsa, elvese bir şey keşfettim mesela ya bir ayet ya bir lambatal insan ilmen bir ilmi elde etse o o adaehu fil kitabi insan o öğrendiği ilmi yazıya dökse vacal insan ussani arkadan ikinci bir insan gelse واستعن بذلك الكتابin o yazdan istifade etse e o yazı kullansa adam mı ileyimin indi nefsihi ve kendisinden de ona katsa, eşe